15. Seyyid Emir Külal Rahmetullahi Aleyh 1281-1370 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden geldiği için Seyyid ve Emir, çömlekçilik yaparak geçimini temin ettiği için de Külal diye anılmıştır. Tahminen Hicri 680 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası Emir Hamza Efendi'dir. Annesi şöyle anlatır. Emire hamileyken ne zaman şüpheli bir lokma yesem, karnım ağrır ve onu istifra etmeden rahata kavuşamazdım. Bu hal üç defa tekrarlanınca mübarek bir yavruya hamile olduğumu anladım ve bundan sonra yediğim lokmalarda daha ihtiyatlı davrandım. Onun dünyaya gelmesini ümitle bekledim. Gençliğinde güreşe meraklı olan Emir Külal rahmetullahi aleyh, de bir güreş meydanında bulunduğu sırada, Muhammed Baba Semasi rahmetullahi aleyh kenardan onu izlemiş ve niçin güreş izlediğini soran müritlerine, ''Bu meydanda bir yiğit var, birçok kişi onun sohbetiyle kemale erecek, onu ablamaya çalışıyorum.'' buyurmuşlardır. Bu esnada Emir Külal Rahmetullahi Aleyh, Semasi Hazretlerini fark ederek onun nazarının tesiri altında kaldı. Hemen güreş meydanını terk ederek Hazretin peşinden gitti, intisap edip sohbetlerine katıldı. Yaklaşık 20 sene şeyhinin sohbet ve hizmetinde bulunan Emir Külal Rahmetullahi Aleyh, her hafta pazartesi ve perşembe günleri, İkamet ettiği Suhari köyünden Semasi köyüne gider, şeyhinin sohbet ve hizmetinde bulunurdu. Bu uzun mesafeyi kat ederken de daima zikrullahla meşgul olurdu. Emir Külal, rahmetullahi aleyh, baba Semasi hazretlerinin terbiyesiyle kemal ve mürşitlik mertebesine erişinceye kadar, bu yolda öyle bir mahviyet içinde çalıştı ki, Kimse onun hallerine vakıf olamadı. Keskin bakışlı ve vakur bir hak dostuydu. Buna mukabil son derece mütevazı ve yumuşak huyluydu. İtiraz ve inat nedir bilmezdi. Takva ve Adalet Emir Külal Rahmetullahi Aleyh bir gün Cuma namazını Buhara'da kıldıktan sonra, müritleriyle Suhari'deki evine dönerken, Kelabağ'da geldiğinde çayırda oturmuş bir grup insan gördü. Sultan Timur'un etrafında toplanmışlardı. Timur, bu zatın Emir Külal Rahmetullahi Aleyh olduğunu öğrenince, hemen yanına gidip tavsiyelerini rica etti. Sonraları Semerkand'a yerleşen Timur, Emir Külali, Semerkand'a davet etmişse de, Hazret, mazeret beyan edip gitmemiş, Timur'a oğlunu göndererek şöyle demesini tembihlemiştir. Oğlum, Timur'a söyle, eğer Allah Teala'nın razı olduğu yolda yürümek istiyorsa, takvadan ve adaletten asla ayrılmasın. Bunları kendisine şiar edinsin ki, kıyamet günü kurtulabilsin. Eğer dünyaya meylederse, kendisine yapılan duaların faydasını göremez. Timur, bazı insanlarda bulunmak için ısrar ettiyse de, Emir Küler Hazretlerinin oğlu bunları kabul etmeyip şöyle dedi. Babamın sizin için şöyle buyurduğunu işittim. Eğer Allah adama olan büyüklerin kalbinde bir yer kazanmak istiyorsa, takvadan ve adaletten ayrılmasın. Kıyamet günü allah Teala'nın rahmetine kavuşmak ancak bununla mümkündür. Vefatı Uzunca bir ömür süren Emir Külal Rahmetullahi Aleyh, bir ara Nesef tarafında ikamet etmişse de, çoğunlukla Buhara'nın yakın bir köyü olan Suhari'de bulunmuş, ve 8 cemaziyel evvel 772, 28 Kasım 1370 Perşembe günü seher vakti vefat ederek oraya defnedilmiştir. Zamanla Mir Külal adıyla anılmaya başlayan bu köyün şimdiki adı Yangi Hayattır. Kabrinin alameti olarak yüksek bir direkten başka bir şey bulunmazken, 1996'da Pakistanlı bir şahıs tarafından, bir türbe inşa edilmiştir. Hacegan şeyhlerinin farik vasfı edep, vakar, yüksek bir tevazu ve mahviyet halidir. Ömürleri boyunca el emeğiyle geçinmeye itina gösterip sade ve mütevazı bir hayat yaşayan bu zatlar vefatlarından sonra da kendileri için ihtişamlı türbeler yapılmamasını bilhassa istemişlerdir. Bu sebeple kabirlerinin alameti umumiyetle mütevazı birkaç taş ya da ahşap direkten ibarettir. Riyadan kaçınmayı esas alan tasavvuf erbabının ahlakı da bunu gerektirir. Ayrıca Hacegan şehirlerinin muayyen kıyafetlerinin olmaması da bu tarikatteki tevazu ve mahviyet halinin mühim tezahürlerinden biridir. Son Vasiyetleri Seyyid Emir Külal rahmetullah Aleyh Vefat ettiği hastalığında talebelerine şu vasiyette bulunmuştur. Ey kıymetli talebelerim! ilim öğrenmekten ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu mümin için bütün saadetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır. Bunun için Resulullah Aleyhissalatu vesselam ilim öğrenmek her Müslümana farzdır buyurmuşlardır. Yani bir Müslüman erkeğin ve kadının kendisine lazım olan dini bilgileri öğrenmesi farzdır. Bunlar sırasıyla şunlardır. 1. İman ve itikat bilgileri. 2. Namazla alakalı bilgiler. 3. Oruçla alakalı bilgiler. Dört, zenginse zekat ve haçla alakalı bilgiler. Beş, ana baba hakkını öğrenmek. Allah Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyen kişi, anne babasının rızasını kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala'nın rızası, ana-babanın rızasını kazanmakla elde edilir buyurmuşlardır. Bu bakımdan ana-babanın hakkını gözetmek çok mühimdir. 6. Sıla-i yani akrabayı ziyaret etmek ve onları görüp gözetmek. 7. Komşu hakkını gözetmek. 8. Lazım olan alışveriş bilgilerini öğrenmek. 9. Helalleri ve haramları öğrenmek. Bunları herkesin öğrenmesi lazımdır. Zira insanların çoğu bilmediğinden ve bildiğiyle amel etmediğinden dolayı helak olmuştur. İyi biliniz ki dünyayı ve dünyaya düşkün olanları sevmek, Allah Teala'nın razı olduğu yolda yürümenize en büyük bir engeldir. Daima Allah Teala'yı hatırlayıp onu zikrediniz. Böylece dininizi dünyaya değişmemiş olursunuz. Daima Allah Teala'dan korkunuz. Hiçbir ibadet Allah korkusundan daha tesirli değildir. Allah Teala'dan başka her şeyi bırakınız. La ilahe derken Allah'tan başka hiçbir mabut olmadığını biliniz. İllallah derken Allah Teala'nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu biliniz. Şunu iyi biliniz ki, elbiseyi temiz su arındırır. Dili de Allah Teala'yı zikretmek temizler. Bedeninizi namaz kılmak, malınızı zekat vermek temizler. Yolunuzu, insanların sizden razı olması temizler. İhlas sahibi oluncaya kadar ihlası, Kurtuluşa erinceye kadar da kurtuluşu arayınız. Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Bunu iyi biliniz. Helal lokma yiyen insanın midesi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa temiz su dağılır ve bu suyla çiçekler yetişir, ağaçlar meyve verir, Ondan istifade edilir. Tevbe ediniz. Tevbekar ve edepli olmak lazımdır. Tevbe ediniz ki, Tevbe bütün taatlerin başıdır. Tevbe sadece dil ile olmaz. Tevbe işlenen günahlara pişman olmak, bir daha o günahı işlememek ve ameli salihlerde bulunarak hatayı telafi etmektir. Allah Teala'dan daima korkunuz. Günahlarınıza pişman olup o kadar ağlayın ve tevbe edin ki gerçekten size tevbekar denilebilsin. Dünyadayken günahlara pişman olup kulluk vazifesini yaparak ahireti kazanmak lazımdır. İşte bütün işin aslı budur. Gerçek muhabbet Allah Teala'nın rızasını aramak ve kötü işleri terk etmek Ahde vefa göstermek, emanete ihanet etmemek, kendi kusurlarını görüp amelleriyle övünmemek, amellerini görmemek, daima Allah Teala'nın zikriyle meşgul olmaktır. Hiçbir işe Cenabı Hakk'ın ismini anmadan, besmelesiz başlamayınız ki o işten dolayı ahirette utanmayasınız. Allah Teala'nın emirlerine itaat ediniz. Nerede olursanız olun, ilim öğrenmekten ve amel etmekten uzak kalmayınız. Her ne olursa olsun, karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve ameli asla terk etmeyiniz. Emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesini yerine getiriniz. Dinin yasak ettiği şeylerden, dine uygun olmayan işlerden ve bid'atlerden sakınınız. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Ahirette cehennem yakıtı olan bu insanlardan olmamak için çok korkup sakınınız. Fudail bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Havanın çok sert ve soğuk olduğu bir gün, Şeyh Abdülallah'mı gördüm. Üzerinde ince bir elbise vardı. Soğuk olmasına rağmen buram buram terliyordu. Bu soğukta böyle terlemenizin sebebi nedir dedim. Bir gün bu mekanda bir günah işleniyordu. Ben buna mani olmak istedim fakat mümkün olmadı. İşte bunun ıstırabından dolayı bu mekanı gördükçe terliyorum.'' Ve kıyamet günü bunun mesuliyetinden nasıl kurtulurum diye korkuyorum cevabını verdi. Ya siz her gün hem kendiniz hem de başkaları için nice emri bil maruf vazifesini kaçırıyorsunuz. Halinize bir bakınız. Bütün işlerin başı dinin emirlerine yapışmak ve Allah Teala'nın koyduğu hudutları aşmamaktır. Akıllı kişi kendi halini düşünür. İnsanlarla arasındaki hududa ve hukuka riayet eder. Bunu gözetmeyenler için verilecek cezayı bildiren nice ayet-i kerimeler mevcuttur. Her zaman ve her yerde, bakarken, konuşurken, dinlerken, gelirken, yerken, içerken, Allah Teala'ya ve insanlara karşı riayet edilmesi gereken bir hudut vardır. Fırsatı ganimet biliniz. Yaptığınız işleri kurtuluşunuza vesile olacak şekilde yapınız. Helal rızık kazanmak için çalışınız. Kâfi miktarda kazanıp israf ve cimrilikten sakınınız. Nafakanızı kazanıp harcarken dininizin emirlerine uygun hareket ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işlerin hayırlısı en mutedil ve vasat olanıdır buyurmuşlardır. Helalinden ve kendi kazancınızdan yiyiniz. Eğer uykunuz gelirse biraz uyuyunuz ki, ibadet ve taat yapmak için dinlenmiş olasınız. Fakat Allah Teala'yı zikretmeden uyumayınız. Ey talebelerim! İnsanların maksada ve saadete kavuşmaktan mahrum olmalarının sebebi, Ahiret yolunu bırakıp yalancı dünyaya sarılmalarıdır. Ahiret saadetini isteyen kişi, doğru itikada sahip olup, bid'at ve dalaletlerden uzak durmalıdır. Yaptığı her şeyden hesaba çekileceğini bilerek hareket etmelidir. Ey dostlarım! Müminin kendi gidişatından habersiz olması kadar kötü bir şey yoktur. Bu hal, gaflet içinde olmanın delilidir. Başkalarının habersiz olduğu şeyler, bu yolun büyüklerine açılmıştır. Onların maksadı Allah Teala'nın rızasını aramaktır. Onlar buna kavuşmuşlardır. Allah Teala her asırda sevip seçtiği kullarından bir büyük zat yaratır. Böylece herkesi belalardan, felaketlerden korur. Ey talebelerim, böyle olan zata talebe olunuz. Böylece dünya ve ahiret saadetine kavuşursunuz. Ümmet-i Muhammed'in nur saçan kandilleri olan alimlere yakın olunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zahiri ilimleri hazmetmiş ve batınını ikmal etmiş alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır. Sakın ilmi ve alimleri sevmekten uzak kalmayınız. Zira bu kurtuluş vesilesidir. Cahillerle görüşmek insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırır. Sema yapıyoruz diye zahiri hareketlere takılan ve hoplayıp zıplayan kimselerin meclislerinden uzak durunuz. Onlarla oturmayınız. Onlarla sohbet kalbi öldürür. Bunun için yolumuzun büyükleri bu işten uzak durmuşlardır. Hakiki sema yapan kişinin hali öyledir ki o anda bıçak çalsan huşu ve vecdi sebebiyle bundan haberi olmaz. Eğer böyle olursa o kişi gerçekten sema halindedir. Ruhsatlardan uzak durup azimetle amel ediniz. Ruhsatlarla amel etmek zayıf kişilerin işidir. Bundan daha fazla nasihat isterseniz Abdülhalik Gücduvani Hazretlerinin nasihat ve yazılarına bakınız. Bu kadarı kifayet eder, akıllı olana bir işaret kâfidir. Hikmetli Sözleri Geceleri ibadetle geçirseniz ve açlıktan beliniz keman teli gibi incelse bile, Lokma ve hırkanız helal olmadığı müddetçe maksada ulaşamazsınız. Nefsin isteklerini terk ediniz ki, ahirette utanıp mahcup olmayasınız. Eğer şükrederseniz, Allah Teala size her istediğinizi ihsan eder. Ey dostlar! Dikkat ediniz ve uyanık olunuz. Bir kişi heva ve heveslerinden vazgeçmedikçe, tuzağına av düşmeyen, ve eli boş dönen avcı gibidir. Eğer insan Allah Teala'yı unutur gaflete dalarsa, bela ve musibete düçar olur. Ne yazık ki ömür bitmek üzere olduğu halde insan dünyalıklara dalmış, nefsenin esiri olmuş ve ahiret yolculuğunu unutup ihmal etmiştir. Ey dostlar! İhlaslı olunuz! Her işinizi Allah rızası için yaparsanız kurtulursunuz. İhlassız işlenen amel üzerinde padişahın mührü olmayan para gibidir. Üzerinde padişahın mührü bulunmayan parayı kimse almaz Üzerine mühür vurulanı ise herkes alır. İhlasla yapılan az amel Cenabı hak katında çok amel gibidir. İhlassız yapılan çok amelinse hak katında kıymeti yoktur. Yaptığınız her ibadeti ve işi ihlasla yapınız. Böylece Allah Teala'ya yakın ve rızasını kazananlardan olursunuz. Mert o kişidir ki önce iyice düşünür, sonra amel etmeye başlar. Böylece sonunda yaptığı işten utananlardan olmaz. Dünya sevgisi ve bağlarının neminden kurtulmadığı müddetçe vücut çömleği bir işe yaramaz. Çömleği pişirmek için sağlam olarak fırına sürerler. Manevi tasarruf fırınına giren çömleklerden bazıları sağlam, bazıları da kırık çıkar. Yani eksikliğini gideremez, nefsani arzularından kurtulamaz. Biz kırık çıkan çömlekler hakkında da ümit var oluruz. Çünkü onları hemen toz haline getirir, başka bir çamurla karıştırıp çömlek yapar ve tekrar fırına veririz. Sağlam çıkana dek böyle yaparız. Yani bıkıp usanmadan terbiyelerine devam ederiz. Gönül almaya bak. Güçsüzlere hizmet et. Zayıfları, gönlü kırıkları koru. Onlar öyle kimselerdir ki halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber onların birçoğu tam bir kalp huzuru, tevazu ve eziklik içinde kalıp giderler. Böyle kimseleri ara bul ve onlara hizmet et.